babanın çocuğu için verdiği nafakadan çocuğun annesi de faydalanabilir mi anne de çocuğa masraf yaparsa bu durumda babasının verdiği nafakadan kendisi için bir şeyler alabilir mi? Eğer e, annenin hiç bu paraya ihtiyacı yoksa bu parayı kullanmaması daha uygun olur hı hı. ama e, kendisi bu çocuğa baktığı için e, bir nevi bir bakım ücreti gibi. Yani diyeceksiniz ki bir anne efendim çocuğuna bakınca bakım ücreti mi alacak falan diyeceksiniz ama bunlar ayrılmış, ayrılmış, karı koca ayrılmış, boşanmış insanlar e, netice itibariyle e, bir emek sarf ediyor. Dolayısıyla e, bu kimse e, şayet ihtiyacı varsa yani bu nafakadan gelen paraya ihtiyacı varsa e, bunu israf etmeden e, kendisi bu parayı kullanabilir, yiyebilir.